It looks like five holes in the dark Ağlantısız ve Bağımsız Seslerin Güncesi Sesli Meram 329 Karşı Radyo 201 12 Ekim 2021 Salı günü dinleyeceksiniz siz bu kaydı. Bir meram, bir arzi hal, bir durum tahayyülü. Şimdiki zamana ait seslenişler ve şimdiden yarına çıkacak olan ahlar, vahlar ve tühler. Siyasa merkezli bir alternatif ses verme gayreti olan Sesli Meram Karşı Radyo'da başlıyor. 201. defa anarşi şimdi ve sonsuza kadar dirayetli bir yol e, genel geçer değil doğrudan insanın insanı anlayabilmesine vesile teşkil edebilecek ara bulucuların komple yerle eksan edildiği ve aklın nadasa terk edildiği bir uzamda bir güncellik hasıl oluyor, bir eksiklik hasıl oluyor. Gündelik yaşamın imkansızın kıyısına terk edildiği bizeminde zeminde olmakta olan açık bir eksiltmeyi çağrıştırıyor. Erk, muktedir ve iktidar pratiklerinin toplu olarak bu topluma bir vaat olmaktan öte hakikat kıldıkları şey bir rutin döngüde yaralarıyla hep bir başına konulmak oluyor. Kimsenin yarası bir asla âlâ önemli, önemsiz değilken bu eksiltme rutini onu fark edilemez kılmanın yollarına bina ediyor. Hakaretin ve hakir görmenin, dışlamanın ve mübalasız bir biçimde öteki adlediği olmanın ve müdanasız bir biçimde kindarlığın taşıdığı seviye bu eksiltmelerin halini günceller. Bir yeni ülke tiradı arasız ve fasılasız zikredilirken varlığı öresmen tescillenmiş bir nefret, ayrım, linç simyası beraberce bu sahnede var edilir. Eksiklik ortaya saçılan irinle beraber kotor olan her eylem ve düzenekli bütündür. Yaşadığımız çağın normatif kalibresi çoktan çürümeye çıkartılmışken bir de bu ahvalin muktedir eliyle kurtardığı zalimane tavırlar toplamı eksikliği cesimleştirir katibi kesi olan budur. Kalibresi sıradan insanların hayatlarının gölgeler düşürmekten ötüsü olmayan bir zevatın işbuz menzilde 20 koca yıldır var ettikleri halin ta aslında eksiltme. Onca patırtının hiç ama hiçbir biçimde engelleyemediği bütün o propaganda operasyonlarının ana akımın ta kendisi kılınmış saray medyasının var ettiği güzellemelerin boşa çıktığı bir yeni var edilir. Her şeyin birebir dünden alındığı, artık geçip gittiği zikredilen dünün eski devletinin tıpkı basım tahayyülleri yeniden var edilir. Çünkü Kenan Evren Zırtaposu'nun var ettiği devrik cümleli anayasamız, hala geçerliliğini korumaktadır. Demokrasi, eşitlik, adalet, hakkaniyet, hukuk ve bu bahislerin bizatihi ortaklığı ve müşteriye olan halk-yurttaş iradesinin toptan tecrit edilip yıkıma terk edildiği yerin hakikatidir eksiltme. ceraat artık öylesine sınırsızdık ki hayat hakkının her ne hallere konulduğuna dair kafa yorulmaması istenir. Eksiltme bahsi o kadar net ve kesindir. Gel gelelim mutlak teslimiyet hala talebe olunandır. Bu kadar afaki kılınmış olan tüm o yaftalama, hedefe koyma, eksiltme hallerinin yekününde bir tek ah kalır. Boylu boyunca şu memleketin her gününe içkin kılınır. Boylu boyunca bu memleketin her gününde bir sabit addedilir. Bir günden aktarayım. AKP'li Cumhurbaşkanı'nın saraydaki Milli Kongre ve Kültür Merkezi'nin düzenlediği 2021 22 Yüksek Öğretim açılış, Akademik Açılış Töreni'nde şu veciz cümleleri kullanır. Üniversiteye gidebilmenin ayrıcalık olduğu günlerden 10 kişiden birinin üniversite mezun olduğu günlere geldik. Boğaziçi'li öğrencileri hedef alır kendisi. Rektörlerinin arabasının üzerine çıkıp tekbinden gençlerin olduğu bir Türkiye'yi ben kabullenemiyorum. Bunlar üniversitenin içindeki teröristlerdir ifadesini kullanır. Bu sözü mutakı ben... Ee, bir cerrahat sarmalı içerisinde olduğumuzun gerçekliği karşımıza çıkar ve insanları hedefe koymanın muktedire liyans olduğunun bir örnektir. Daha sonra e, Hukki Yedici Başısı Bozacı'nın şahidi, milli faşist. O da bunlar ajan provokatördür. Gezi'de bu işi kalkışmışlardı. Şudurlar, budurlar. Birer nefret obracisi haline dönüştürüyorlar. Sen cumhurbaşkanısın, sen iktidarın en yakın ortağısın. Ve kalkıyorsun hala öğrencilerin ses etmesini ve Naci Bilici gibi yalakaların kendini işte bir, bir tonlamayla kendini oraya adapte edebileceklerini zannetmelerinin düşkünlüğünü kandırmaya ve bununla biat etmeye çalıştırıyorsun. İnsanları bu şekilde biat ettirerek bir dönem, bir ülke haline getirmeye çalışıyorsun. Ve hala diyor ki mesela rektörün arabasının üstünde tepinen öğrencilerin olduğu ülkeyi işte kabullenemiyorum der. Biz böyle öğrenci gerekmez. Bize böyle öğrenci gerekmez. Üniversiteye girmenin ayrı bir dert, bitimin ayrı bir sıkıntı olduğu dönemden bugünlere ulaştık. Rektörünüz aracın içinde siz önünü kesiyor üstünde tepiniyorsunuz. Bunlar teröristlerdir diye bir veciz kurar. İnanılmaz bir biçimde 45 liradan 650 liraya çıkarttığını bildirir. Sayın e, Başamir ama gel gör ki şu anda biz aldığımızda 9.03 seviyelerinde dolar ve bu paranın neye yeteceğini bizatı kendi bir yaşısında bir görsek ya da yani bir, bir haftalığını bile olsa denese de nasıl yapabileceğini bir bilsek diye üst nasıl gelinirmiş bu hayatın içerisinde onu bir görsek daha geçtiğimiz haftalarda bir öğrencinin tanıklığında bunlara bahis pek çok şey söylenmişti ama 650 lira aldığında işte 500 lirasını verdiğinde geriye 150 lira gibi para kalıyor. Ve bununla bir ay nasıl geçineceğim ben abi diye soruyordu, sual ediyordu bir mikrofona bir uzatılmış kayda. Dediğimiz gibi Türkiye çökmeye devam ediyor. Ve bu çöküşün hesabında hepimize birden kestirtmeye devam edecek olan bir muktedir karşımızda. 201. sesli meram karşı radyonun içerisindeki... Mr. Fickle başlamıştık. I be waiting. Focus recordings'dan. Sırada Emanuel parçası var. Mr. Arkasına ingot ve Kinsku absent. Basics recording e. bu sefer Amerika'ya uzanacağız. Kulak verelim. Arkasından tekrar. Açık dersimi şu anda yapamıyorum. Ee, yarım saat geçti. Ee, geçikmiş durumdayız. Öğrençler bekliyor. Ben bekliyorum. Ee, aynı zamanda ben e, tabii 14 senedir e, bu kurumun akademisyeni olduğum için e, aile sağlık merkezinde doktorum var. E, Garanti Bankası'nın müşterisiyim. E, ofisim burada. E, dolayısıyla benim şu anda e, akademisyendiğim bir yana bir vatandaş olarak sağlık e, Şeyine, e, hizmetine gelişim engellenmiş durumda. Bir Garanti Bankası müşterisi olarak e, bankaya ulaşmam ve bankada işlemlerimi yapmam engellenmiş durumda. Aynı zamanda da e, eşimi de ofisine bırakamıyorum. E, Kendi araba kullanmadığı için ben e, bırakıyorum kendisi de. E, dolayısıyla şu anda e, kapıda e, bekliyoruz. Tutanak tuttuk. Tabii benim için en, yani ben banka eşimi ya da doktor eşimi acil olmadığı için belki başka zaman da halledebilirim ama benim için en Üzüntü verici olan şey şu anda 14 yıllık kurumumun kapısında e, Çevik Kuvvet tarafından, işte güvenlik görevlileri tarafından, sivil polisler tarafından e, çevrilmiş olmamız, tam alınmamam e, ve en trajik olan da e, tabii ki ve en üzücü olan da öğrencilerimin eğitim hakkının e, şu anda ihlal ediyor olması ve e, öğrencilerimle buluşmamın engelleniyor olması. E, bu gerçekten çok üzücü bir şey. E, 2021 yılının Türkiye'sinde görmek istemediğimiz şeyler bunlar. Ama hepiniz takip ediyorsunuz. Ocak ayının başından beri bazı Üniversitesi'nde olanları e, takip ediyorsunuz diye imin ediyorum. E, bunların olmaması gerekiyor. Bunların değişmesi gerekiyor. Teşekkür ederim. On aydır, 10 koca aydır bir memleketin bir saatinde bir irade ve bu iradeye karşıtlıkla beraber bir şeyler şekillendiriliyor. E, Belgesel de, sinemacı de, Can Can'dan akademisyen, Boğaziçi Üniversitesi'nin akademisyen, bir LGBTİ+, akademik danışmanı, documentary üretici. Anlattıkları zaten yeterince kafi, yeterince iç adresi ve bu insanlara terörist muamelesi gösterilmesinin ne kadar ıı, kötücül, ne kadar bad bin, ne kadar fenalıklar içerisinde olduğunu bir ülkeye göstere gelmesi bile başlı başına düşündürücü ve maalesef ki bu ülkede Bunları sorgulayacak kimse yok. Ki bu eksiltmelerin sürekli güncellendiği menzilde amirim var diye her cümle bir kere daha yıldırının boyutunu derinleştiriyor sadece. Toplumun bir kesimine başkalarını hedef kılıp onları da terörist diye yaftalayıp hakkını arayan insana susun buyurur. Doğrudan doğruya bir menzildeki tek sus sahibinin kendisi olduğu ileri demokrasisinin gözüde yurdunda bir kere daha tescil edilir. Onca aydır var edilen bir itiraz direnişi sistem içinde kulp takarak her daim o var de aşağılamaya çabalayarak bir menzilin dönüşümü sağlam almak istenir. Ne ki Boğaziçi Üniversitesi direnişi var ettiği mücadele satıyla, akademisyeniyle ve öğrencisiyle ve mezunlarıyla o baş eğdirme politikasına karşı bir itirazı da yükseltmiştir zaten. Her durumda en baş sıkıştığı vakit öne sürülen o terör teröristler yaftalamasında nasıl baris bir biçimde abesle iştigal bir yakıştırma olduğu dahası toplum dediğinizin %100 aynı fikirlerden değil de tas tamam birbirinden ayrı da olsa birbiriyle en azından buluşabilecek mi müşterek yapı olduğu örneklenir. Kayıtlara düşer. Blue simli Melih Blue simli çakma rektörün alaşağı edilmesi bile o eksiltme şablonunu en doğrudan itirazı görünür kılmıştı. Aynı tefatür bile isteği atanmış İnci Efendi için var demek isteyenlerine yine bildik teraneler gelir. Devlet devletti de teröristler ki ne büyük ataj utançtır. Başefendinin zikrettiği hedef kılmalar sonrasında 10 öğrenci göz, gözaltına alınır. 2 öğrenci alelerceyle tutuklanır. Bunlar Berk Gök ve Caner Perit Özer'dir. Bütün bu palaspandırası hal içinde itiraz hakkını geldikleri için bir zümrenin bir temsilin başından gelen işaret doğrultusunda tutuklanırlar. Mahmet'in annenin görülür kılması bir anette Ayça söylememizin haberinde ortaya çıkar. Öğrencilerin tutuklama kararında rektörün ya da rektör ataması kayyımın Naci Inci'nin makam aracının üzerine çıktıklarına dair bir vurgu yapılmış. Kararda ayrıca öğrencinin güvenlik görevlisinin boğazını sıktığı da iddia edilmiş. Bu arada Naci Bilici isimli rektör paçavra'sının liste de verdiği ortaya çıkar. 14 öğrenci hakkında tehdit, hakaret, mala zarar verme, görevi yaptırmama, direnme, toplum ve toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu muhalefet, nefret suçu muhalefetin işte savcılıkta ihbarda bulunduğunu da belirtir. Böyle bir karanlık ülke, yaratılan karanlık imparatorluğun tek istikamet olarak var edilmesinin cürmü bu kadar açık seçilir. Takşak memurun aldığı işaretle öğrenci gammazladığı, daha herhangi bir tahayyüle sığınmadan suç icat edebildiği ve bunu muktedirin de onunla aday ona da tasdik ettiği bir düzlem. İki genci rehin alır. Öğrencileri protesto eden öğrenciler de gözaltına alınır. Bu arada işkenceler yapılır. Ee, neresinden tutsanız elde kalıyor. Neresinden baksanız, bakarsanız, bakın bir eksiltme halini neye dönüştüğünde artık çok kesin ve net çıkıyor. Ingot, Violet Springs ile beraber Case Love Basics Recordings'dan ve hemen arkasına Tectonics, bu senin üretken isimlerinden biri, Who You Are, Influenza Media'dan. Sesli Meram'da olacak. Sesli Meram, tabii ki karşılığında... Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen. Protestolara katılmış öğrencilerle ilgili son durumu e, KRT TV'deki Ankara Saati programında Elif Doğan Şentürk'ü anlatır. Öğrencilerin avukatlarından sevgili meslektaşımız Avukat Burçin Şahan'la görüştük. Tutuklanan iki öğrencinin cezaevinde tartaklandığını öğrendik. Aynı zamanda son sınıf öğrencisi olan iki arkadaşımıza ders çalışacakları kitaplar verilmiyor. Gördüğünüz gibi teröristlikle suçlanan ve büyük bir haksızlığa uğrayan gençlerin ilk sorunu eğitimleriyle ilgili der. Direnen genç arıyorsunuz. 2000 TL'ye ev bulamayan gençlere bakın. 2000 TL'ye halkın iskelesine çökenlere değil diye bahisi açar. Bir eksiklik hasıl oluyor ve bu sürekli artık bir devinim haline aldı. Görünen köyde kılavuz istemiyor. Devlet düzeni ve hemen tüm aparatlarıyla mekanizmaları ve dahili ve harici öyledeliği ile birlikte bir kuşatma halinde süreyen kılıyor. Memleket dediğimiz yerin yaşatan değil de ömür törpüsü haline güncelliğini o muktediriliğiyle daha beter hallerle karşılıyor. Birincisi varan bir işte Boğaziçi Üniversitesi. Varan 2. Pandemi artık yok sayan iktidar iradesi. Varan 3. Daha dün 6. yılını geride bırakmış olan Ankara katliamının üzerinden 6 koca yıl geçtikten sonra Hala insanların yas tutabilmelerine 10 Ekim Ankara gar katliamında 103 insan katledilmişti. Yas tutabilme istemlerine bile karşılık aileleri çok zor şartlarda tutup ailelerle beraber hareket etmek isteyen değil. E, biber gazıyla dağıtmayı uygun buluyorlar ve onlarca insan da gözaltına alınıyor tabi bu arada. Evet. Ekranlardan başka bir Türkiye gösteriliyor ama hakikat bambaşka bir Türkiye. Çünkü müşterimize olan itiraz hakkımızda elimizden çalınıyor. Bir despotizm örneği olarak var edilmiş Kayım darbelerine Bakır Kürdistan'da var demiş. Belediye gazları yeniden alıştırmalar bu defa da rektörlük atamalarıyla var ediliyor. Her yanı, her günü, cerrah sistemi, her anı, her şekilde biyopolitik deneyi. Ve yıkım platosu haline dönüştürürken kim nasıl hesabını verecektir kaybedilen zamanın ve bunca afaki kılınmış ötesine karşıt. Onu yok etmeye ve derdest etmeye işkence etmeye namzet bir toplamda her ne tamdır sahi ama sahiden de. Ee, ve bu biçimsizlik ve bu tahakküm ve bu... E, insafsızlık. 12 Ekim saldırısında hayatını kaybetmiş Osman Bazacı hocamızın oğlu, arkadaşımız ve yoldaşımız Çağlayan Bozacı dünkü anmada yaptığı konuşmadan kaynaklı. Gözaltına alınıyor. Gözaltılar baskılar gerçekleri değiştirmeyecektir diyor. Karadeniz isyandadır ekibi. Bu arada Nadiye Gürbüs'ün erki vakit ayırırsanız okursunuz Gökhan Güneş'in kaçırılmasıyla ilgili bir durum vardı. Savcı bunun soruşturmadan kapatıyor çünkü hakkında, hukukunda bir çizgisi düzü doğrusu kalmadı. Bir menzil dahilindeki sırf öteki addedildiği için bir insan kaçırılmaya çalışılır. Yargısı da, suskun medyası da. Hak, hukuk, adalet kalmamış. Maalesef bitmiş ve bunu da sürekli bunlar terörist, şunlar hain, bunlar vatan haini, bunlar bilmem ne deyip de geçiştirilen bir ülkeye dönüşüyor. 6 koca yılda bir çağa dönüşmüştü feryat. 12 Ekim Ankara Garkatliamı. 103 insan. Bugün dönüyoruz bakıyoruz. O raddeden neredeyiz? Ee, bana 400 vekil verin. Huzur içerisinde Memleketin ağzına sıçalım. Niye? Bir başamir. Ee, giderek e, nüansını kaybetmiş bir ülke. 2016'da 3 lira küsur. 3 lira 3,5 liralarda olan dolar. Bugün 9 liralarda. Ama aşağı iner ama yukarı çıkar. Bunun ceremesini bütün kış çekecek olan bir halk var. Zeytinyağı kutusuna e, bandrol yerine artık şey de var. Alarm sayıcı konulmuş. Zeytinyağı kutusunda var. Peynir de var. Bebek mamasında var. E, tuvalet kağıdı şey e, bebek alt bezinde ünlü markalarda şunlarda bunlar da var. Bıraktık artık içkiyi sigarayı bilmem neyi onlara etiket e, bandrol takılmasını kelepçelenmesini falan filanını hani basit ve lüksler basit ve lüks diye geçiştirilen şeyleri artık doğal ihtiyaçların bir de e, kerem kementlendiği ancak şifreyi çözüldüğünde açılabildiği bir ülkeyi bize hala yutturmaya çalışıyorlar ve uzun uzadıya ilerleyeceğimiz bir ülke gerçekliği varmış falan gibi yemeye gayret ediyoruz bizde iki askerin yakalama görüntülerini paylaşan İşitli e, Zırtapos İstanbul'da 3 şirket sahibi çıkmış. Böyle işte Hani militarist yapının alttan alta çaktırmadan destek attığı, siyasi iradenin düşman attettiğine karşı kullanışlı koz bildiği ve kimi zaman başvurduğu... Kimi siyasetçiler için özlenen siyasal İslamcı pratiğin takipçilerinin güzel çocuklar dediklerinden birisinin dökülmesinin hikayesi vardı dün. Yol TV ve pek çok e, alternatif yayında paylaşıldı. Tabi kim gördü kim umursadı ve bu eksiltmelerin içerisinde nasıl soluk alamaymayı başarabileceğiz ona dair yetkin bir düşünceydi. Sizlerin takdirine bırakalım. Bir müzik arası verelim ve finale gidelim. Tectonics Storm Clouds ve hemen arkasına Straight Up Breakbeat'ten Resound Sapiens parçasıyla. Şimdi sesleniyorum da. başı sarıyoruz ekranlardan. bunlar hain, bunlar terörist, bunlar ajan provokatör, bunlar şu, bunlar şu, bunlar bu. Bu halk kimlikten olmadıkları açık gibi nice cümleler dökülüyor. Bir eksiklik, haksızlık kelamı bu sahnede var ediliyor. Türüten, yoksayan, yok eden bir anlamsızlıklar ses içinde bu sahadaki hayatı hiçe sayan bir devinim güncelleniyor. Kayyım darbesinden barınma hak ve sorunlarına öğrenci ve gencin ses vermesinden Protesto etmesine bir dolu hattın önü evren Zırtapos'un anayasa diyevaretli ucubeliğin dolayımlarında eziliyor. Bir sahnede hiçbir anlamda bir normatif konulmuyor. Geriye bırakılmayan sorgu sual etme hak ve isteminin önüne setlerle tam sağ pres devam olmuyor. Yara verenin bıraktığı iz her gün apayrı yıkımlara dönüşürken kimin ajan, kimin halk, kimin provokatör, kimin enkestirmeden hak savunucusu olduğu iyice belirginleşiyor. Yoksun, eksik, yaralı... Hayattan beklentileri tükenişe sevk edilmiş ve her gün kuşatılan bir ülke gerçekliğine dönüşüyor bir kere daha ülke. Cürümler tahayyülden pratiğe her şekilde o yaşam bozgunu uğratıyor. Bugün bu dedi de kesin sonuçlar 84 milyondan çok küçük bir kesim hariç hepten aynı o bozguna çıkıyor. Bunu bilelim, bunu söyleyelim diye istedim. Bu haftanın sesli meramında çünkü yara verenin bıraktığı iz salt ve sadece yıkıma çıkıyor. 201. defadır Karşı Radyo'dayız, 329 sesli meramın kendi döngüsünün içerisinde Anlattığımız ve paylaştıklarımız bu ülkedeki gerçeklik ve yıllar yılıdır süre giden bir mana Tahayyül Çabası Resound Monominal Bu haftanın vedasını oluşturacak Straight up Breakbeat'ten bitten Bağsız, bağlansız ve bağımsız seslerin güncesine Karşı Radyo imkan dahilinde bize yer açtı biz de ses vermeye gayret ediyoruz. Kulak verenleri şükranlarımızla. DiuscizgiMakina.blokspot.com, Seslimeram.tumblr.com, Soundcloud.com/slash-karşı-radyo ve karşıradyo.com adreslerinde.